Türkçe Peri Masalları Çalıdaki Cimri Bir zamanlar fakir bir çiftçi yaşarmış. Bu çiftçi hemşerisi olan kurnaz patronun insafındaymış. Patronu onu tarlalarda gece gündüz çalıştırırmış. Ama hiç para vermezmiş. <gülüyor> Çiftlikte çalışmak için para mı istiyorsun? Hayatımda duyduğum en komik şey bu. Hiç kimse çiftçilik gibi temel bir iş yapan çiftçilere para vermez. <gülüyor> ben senin barınma ve yiyecek masrafını karşılıyorum. Yetmiyor mu yani? Yiyeceğim bana kaça mal oluyor biliyor musun? Boş versene sen. Günde gerçekten üç öğün yemek zorunda mısın? Tabii ki zorundayım. Tarlalarda çok çalışıyorum ben. Eee, alt tarafı çiftçilik. Ne kadar zor olabilir ki? Tamam, peki. Benim başka işlerim var. Bir ay sonra konuşalım ve bana yine aynı şakayı yap. Onu o zaman düşünürüm. <gülüyor> Çiftçi patronun evinden her zaman hüsran içinde çıkıyormuş. İşi bırakmayı defalarca düşünmüş. Ama başka bir iş bulamamaktan korkuyormuş. Aylar geçmiş ama fakir çiftçiye hiç para verilmemiş. Ama bir gün... Yeter bu kadar. Burada hiç mutlu değilim. Burada daha fazla çalışamam. Efendim, ben üç yıldır burada çalışıyorum. Maaş almaya hakkım var. Alın terimin. Her bir kuruşunu alana kadar da buradan gitmeyeceğim. Hmm. Aklısın. Al bakalım. Bir, iki, üç. Nedir bu? Sadece üç kuruş mu? Sadece mi? Sadece derken neyi kastediyorsun? Burada üç kuruş var. Sen ne zaman gerçek dünyaya çıkmıştın? Ne biliyorsun? Bu para bir servettir. Öyle mi dersiniz? Peki o zaman? Madem bir servet kazandım, o zaman yanınızda çalışmama gerek yok artık. Ne? Beni takdir etmeyen birinin yanında çalışmıyorum artık. Dürüstlüğümün ve çalışkanlığımın bir gün ödüllendirileceğini biliyorum. Elveda. Çiftçi tarlaları terk etmiş. Üç kuruşunun yetmeyeceğini biliyormuş. Ama az da olsa parasının olmasından ötürü mutluymuş. Azileri de tuhaf bir ses duymuş. Ses bir ağacın arkasından geliyormuş. Çiftçi ağaca yaklaşmış ve seslenmiş. Sen iyi misin? Sen neden buradasın? Benden hiçbir şey çalamazsın. Çalmak mı? Neden senin malını çalayım ki? Sen niye ağlıyorsun? Canın mı acı? Acımasız bir adam bir kese altını mı çaldı? Onu gök kuşağının dibinde bulmuştum. Vah ver. Gök kuşağının dibinde mi? Ben onu sadece masal sanırdım. Hayır. Değil. Altını vardı benim ama artık yok. <gülüyor> Lütfen ağlama. Peki, bir kese altının yerini tutmaz ama sana bunları verebilirim. Burada çok yok ama bütün param bu. Ya, İde sen ne yapacaksın? Sen beni merak etme. Ben hallederim, senin bu paraya benden daha çok ihtiyacın var sanki. Senin iyi olduğunu biliyordum. Beni yüzüste bırakmayacağını biliyordum. He? Kimsin sen? Ben yüce meleğiyim. Her yıl yeryüzüne yollanıp büyümüzü hak eden birini ararız. Senin dilin beni etkiledi dostum. Söyle bana, senin dileğin nedir? Sana üç dilek hakkı verebilirim. Her kuruşa bir dilek. Ya çok tuhaf. Yalan söylemiyorsun değil mi? Dileklerini söylersen anlarsın. Ee... Çiftçi bir süre düşünmüş. Sonunda ne istediğini bulmuş. Buldum. İlk olarak nişan aldığım her şeyi vuran bir yay istiyorum. İkinci olarak bir kemal. Çaldığımı duyan herkesi dans ettirmesi için. Üçüncü olaraksa herkes bana onlardan istediğim şeyi versin. Bütün dileklerin kabul edildi. Onları akıllıca kullan. Çiftçi artık hiç olmadığı kadar mutluymuş. Yapabileceği şeyleri düşünerek neşe içinde yürümüş. O sırada bir ağaca taş atan bir adama rastlamış. Merhaba abayım. O zavallı ağaca niye taş atıyorsunuz? Ben ağaca taş atmıyorum şaşkın. Ben şu çiçeği koparmaya çalışıyorum. O çiçeklerin en güzelidir. Sadece dört yılda bir açar. Ve şurada gördüğün ağacın en yüksek dalındaki o çiçek dünyadaki tek çiçektir. Ayrıca da çok değerlidir. Bir sürü insan o çiçeği koparmaya çalıştı ama hiç kimse koparamadı. Ya ben de deneyebilir miyim? <gülüyor> Omzundaki ok ve yayı görüyorum. Şansını deneyen tek okçu mu sanıyorsun kendini? Kimse o kadar uzağa vuramaz. Çiftçi bir ok almış ve en üst daldı açan o çiçeğin dibine nişan almış. Ve ikinci kez bile düşünmeden okunu atmış. Ok kendi başına gidiyormuş gibi giderek yükselmiş. Ve seri bir hareket... Çiçek çiftçinin eline düşmüş. Bu imkansız bir şey. Sen bunu nasıl yaptın? Ben az önce cüceyle... O, Bana ne? O çiçeği hemen bana ver. Ama onu ben kopardım. Neden size vereyim ki? Haksızlık bu. Önce ben gördüm onu ve sana ben söyledim. Hmm, haklısınız. Peki bu çiçeği size vereceğim. ''Ama siz de karşılığında bana bir ödül vereceksiniz. Ne de olsa bütün işi ben yaptım.'' Çiftçi dürüst bir adammış. Ama karşısında duran adam gerçek bir cimriymiş. Kasabada herkes cimrinin becerikli, genç bir adam olduğunu biliyormuş. Bütün işi başkalarına yaptırır ve parasını asla ödemezmiş. Hiç kimse ona güvenmezmiş.'' Ama masum çiftçi, Cimri'nin kurnaz karakterini bilmiyormuş. Doğru diyorsun dostum. Bu güzel çiçek için sana tam 500 altın vereceğim. Kabul ediyor musun? Ya, tabii ki. Hey, bekle. Nereye gidiyorsun? Bana 500 altın borcun var. Ne olmuş yani borcum varsa keman mı çalacaksın? <gülüyor> Elveda. Ah doğru söylüyor. Kemanımı çalmaktan başka ne yapabilirim? Tam da Cüce Meleğin söz verdiği gibi, Cimri çiftçinin melodisiyle dans etmeye başlamış. Rüzgarla birlikte hoplamış, sıplamış ve sallamış. Çiftçi kemanını çalmaya devam etmiş. Bir süre sonra cimlinin ayağı kaymış ve çalıya düşmüş. Ama yine de dikenli çalıların giysisini yırtmasına rağmen dans etmeden duramıyormuş. Ah merhamet et. Lütfen, lütfen dur. Sana hakkını vereceğim. Al bakalım gömleğimin cebinde. İki kırmızı kese var. Onları al. Sadece bana olan borcunu alıyorum. Hakkımı bana hemen vermen gerekiyordu. Elveda! Cimri giysilerini toplamaya çalışmış. Ama yapamamış. Bu haber kısa sürede bütün mahalleye yayılmış. Cimri artık sadece Cimri değilmiş. Çalıdaki Cimri'ymiş. Ben gösteririm ona, kendini ne sanıyor acaba o adam? Cimri ertesi gün öfke içinde mahkemeye gitmiş. Hmm anladım, yani kemanı ve yayı olan bir adam şeyinizi mi çaldı? Ee, soğuk? Evet sayın yargı... Ah, soğuk mu? Soğuk nasıl çalınır? O adam altınımı mı çaldı benim? Altın! Tam 506 yüz altın. Aa, altın mı? Ben bu dilekçede bir hata olduğunu anlamıştım. Harry, Alt tarafı bir dilekçe yazacaksın. Ne kadar zor olabilir ki? <gülüyor> yani kemanı olan genç bir adam sizin beş altınınızı çaldı. Kemanı ve yayı olan adamı getirin. Büyük zorluklara rağmen kemanı ve yayı olan adam nihayet bulunmuş ve hakim karşısına çıkarılmış. <gülüyor> Sen bu adamdan 500 altın çalmakla suçlanıyorsun. Kendini savunmak için bir şey söyleyecek misin? Evet Sayın Yargıç. Ben kimseden bir şey çalmadım. O altını bana bu adam verdi. Ağacın en yüksek dalındaki çiçeğe karşılık bir ödül olarak. Yalan söylüyor. Ben ona ödül falan vermedim. Peki genç adam, sana inanmak zor. Çünkü sadece bir çiçek koparmak için 500 altın olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben doğru söylüyorum. Hayır, o altınları benden çaldı. Sonra beni o çalıların içine itti. Yalan söylüyor. Söylemiyorum. Evet. Söylüyorsun. Tamam. Yeter artık. Dinleyin. Ee, kemanı ve yayı olan adam bu dava senin aleyhine. Çalıdaki cim... <gülüyor> yani bu beyefendinin iddiaları çok güçlü. Bu yüzden kemanı ve yayı olan adamı beş yıl hapse mahkum ediyorum. Ayrıca o beş yüz altını çalıdaki cim... <gülüyor> yani... Bu beyefendiye geri vereceksin anlaşıldı mı? <gülüyor> Sizi anlıyorum Sayın Yargıç. Acaba son isteğimi kabul eder misiniz? Kemanımı son defa çalmak istiyorum. Hayır Sayın Yargıç buna izin veremezsiniz. Lütfen çalmasın. Ya ama masumane bir dilek bu sadece. Hayır değil. Mahkeme salonunda keman çalmayı nasıl isteyebilir sizden ve... Ve onun son dileği bu olamaz. Sadece beş yıl hapis yatacak. Müebbet değil. Sizi anlıyorum. Söyledikleriniz mantıklı geliyor ama her nedense ona hayır diyemiyorum. Sanığın ricasını kabul ediyorum. Çiftçi gülümsemiş. Çünkü yargıcın niye hayır diyemediğini biliyormuş. Herkes benim dileklerimi kabul etsin. Hayır olamaz. Gardiyanlar nerede? Lütfen. Lütfen beni sıkı tutun. Ama Cimri çok geç kalmış. Çiftçi kemanını çalmaya başladığı anda mahkemedeki herkes dans etmeye başlamış. Hiç kimse karşı gelememiş. Ne Cimri adam ne de gardiyanlar. Hatta Yargıç bile onlara eşlik etmiş. <gülüyor> Neler oluyor burada? Hepimiz dans ediyoruz Sayın Yargıç. Sen konuşma Harvey. Çiftçi Cimri'nin tam önüne gelmiş ve keman çalmayı bırakmış. Hemen herkese gerçeği anlat. Yoksa seni ölene kadar dans ettiririm. Ohu gardiyanlar bu adam yine keman çalmadan önce onu tutuklayın. Ama çiftçi gardiyanlardan daha hızlıymış. Dur lütfen dur lütfen itiraf ediyorum itiraf ediyorum. Sen para çalmadın. O 500 altını ağacın en yüksek dalındaki çiçeği bana kopardın diye sana ben ödül olarak verdim. Bu doğru mu? Evet, doğru. Peki o zaman karar verildi. Kemanı olan adam masumdur. Cimri mahkemenin zamanını yalan söyleyerek harcamıştır. Kemanı ve yayı olan adama 500 altını ceza olarak ödemek zorundadır. Ayrıca bütün servetini kasabanın halkına dağıtmalıdır. Bu sana zenginlik karşısında dürüstlüğün değeri hakkında bir ders verecektir. Dava kapanmıştır. Çiftçi bu sayede serbest kalmış. Hak ettiği o serveti almış. Ama o çalışkan ve azimli bir adammış. Bir arazi satın almış. Ve çiftçilik yapmaya devam etmiş. Cimri'nin başkalarına çok borçlu olduğunu öğrenenler buna hiç şaşırmamışlar. Cimri tüm servetini dağıttıktan sonra... Hiç parası kalmamış. Hayatının geri kalanında çalışmak ve hayatını kazanmak zorunda kalmış. Son